بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم باحسان الى يوم الدين رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا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 siz değerli kardeşlerimin üzerine olsun ve selamu aleyküm ve rahmetullahi ve yine malum duayla başlamak istiyorum sözlerime bizleri Kur'an'ın ayetlerinden nasiplenebilmek adına bir araya toplayan alemlerin Rabbi olan Allahu u şan'a hamdolsun ve Kur'an'ın ayetlerinden yine nasipdar olabilmek için buraya gelirken sarf etmiş olduğunuz her bir enerjinize Allah subhanehu ve teala ecirle muamele buyursun. Kıymetli dostlar ve muhtere mazirun, bildiğiniz üzere Bakara suresinin 84. ayetinde kalmıştık. 83. ayeti kerimeyi de şöyle bir hatırlayacak olursak eğer, çünkü bu ayeti kerime de 83. ayeti kerime de olduğu gibi Allah Subhanehu ve teala'nın ve beni İsrail'in arasında geçen söz ve amel ilişkisiyle alakalı ki 83. ayeti kerime de uzun uzun ziyadesiyle geçtiğimiz hafta Allah Subhanehu ve teala'nın beni İsrail'den bazı hususları yapmasını talep ettiğini ifade etmiştik. Yani kısacası Allah Subhanahu ve Teala Beni İsrail'den bazı hususları yapmasını, bunlara riayet etmesini, bazı hususlarda yapmaması noktasında Allah'ın emirlerini geçtiğimiz hafta işlemiştik. Hatta ayeti kerimede şu ibarenin altını ısrarla çizmiştik. Hatırlayınız istirham ediyorum. Neydi o? Hani Allah Subhanahu ve teala diyor biz onlardan söz aldık. Böyle böyle yapmaları üzerine biz onlardan yapacaklarına dair söz aldık. Bu ayeti kerimeyi uzun uzun geçtiğimiz hafta konuşmuştuk. Hatta onların içerisinden hani akrabaya, yetime, yoksula iyilik yapmayı emrediyordu Allah Subhanahu ve teala annaya babaya itaati emrediyordu Allah Subhanahu ve teala namazı emrediyordu Allah zekatı emrediyordu Allah husnayı emrediyordu Allah ki husnayı da özellikle ne yapmıştık detaylandırmıştık geçtiğimiz hafta biz ne yaptık bu ikisinin içerisinden yahut da ayetlerin içerisinden iki tanesini hususiyetle sizlerle paylaşmaya çalışmıştık şimdi muhterem hazirun Allah Subhanahu ve teala beni İsrail'den bir şöyle şöyle yapacaklarına dair söz aldık ifadesinin aynısını 84'te devamla buyuruyor ki, ayeti inşallah okuyayım sizlere kardeşlerim. بعد أعوذ بالله وَاِذْ اَخَذْنَا مِثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِيمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ انْفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ اَقْرَرْتُمْ وَاَنْتُمْ تَشْهَدُونَ Mealen ise Allah Subhanahu ve Teala yine aynı ibare bakınız. 83'te geçen ifadenin ki daha önceki ayetlerde de ısrarla bunu paylaşmıştık, söylemiştik, ayetlerin üzerinde durmuştuk. Yine aynı ibare biz onlardan nokta nokta üzerine söz aldık. Ki burada farklı bir şey beyan ediyor Allah Subhanahu ve Teala birbirlerinizin kanını dökmeyeceğinizi ve birbirlerinizi de yurtlarınızdan çıkartmayacağınıza dair sizlerden söz almıştık. Aslında baktığımız zaman Allah Subhanahu ve Taala'nın nelerden söz aldığından ziyade Allah Subhanahu ve Taala Beni İsrail'in üzerinden Yahudilere ve Yahudilerin de üzerinden bizlere hitaben diyor ki: "Eğer ki ben hususlarda sizden söz aldı isem ona riayet edeceksiniz." Gerek 83, gerek 84. Gerekse birazdan zikredeceğimiz inşallahürahman 85. ayeti kerimeler hep aynı minvalde. Verilen söze muvafık hareket ediyorlar mı, etmiyorlar mı? İnşallah biz bunun tartısını yapmaya çalışacağız ve biz de bu ayetlerden kendimize bu manada azıklar almaya çalışacağız inşallahürahman. Ama 84. ayeti kerimede biz iki hususta söz aldık diyor. Ve 85. ayeti kerime direkt onunla alakalı olduğu için böyle detaylandırmaya girmeyi çok uygun görmedik ki 84 ve 85'i birlikte inceleyelim istedik. Uzunca bir ayet neredeyse yarım sayfa 85. ayeti kerime ama ben inşallah hem metnini okuyacağım hem de mealini vereceğim. Onun üzerinden de inşallah birlikte anlamaya ve anlamlandırmaya çalışacağız inşallah. Ayet-i Kerime şöyle, Kerim kardeşlerim, 85. Ayet-i Kerime. Ba'da'ûzü billâh, ثumme entum hâvulâyi teqtulûne enfusakum ve tuhricûne fariqan minkum, min diyârihim, tezâhârûne aleyhim bil-i'smi ve'l-udvân. Ve in ye'tûkum usrâ, tufâdûhum ve hum-muharramun aleykum, ikrâcuhum, efe <gülüyor> Dedim minkum illa ila amma ya uzunca bir ayeti kerime neredeyse bir sayfanın yarısı hacminde. Şimdi de mealini vermek istiyorum ve ondan sonra üzerinde konuşacağız inşallah rahman. Bu misakı kabul eden sizler verdiğiniz sözün tersine birbirinizi öldürüyor. ''Aranızdan bir zümreyi yurtlarından çıkarıyor, kötülük ve düşmanlıkta onlara karşı birleşiyorsunuz. Onları yurtlarından çıkarmak size haram olduğu halde hem çıkarıyor hem de size esirler olarak geldiklerinde fidye verip onları kurtarıyorsunuz. Yoksa siz kitabın bir kısmına inanıyor ve bir kısmını da işinize gelmediğinden dolayı inkar mı ediyorsunuz? Sizden öyle davrananların cezası dünya hayatında rüsvaylık, kıyamet gününde ise en şiddetli azaba itilmektir.'' Allah sizin yapmakta olduklarınızdan asla ama asla gafil değildir. Şimdi 84 ve 85 aynı sözün ve sözün içerisinde onlardan aldığı sözün içerisindeki ilk iki hususun üzerinde durmakta. Ama ben ise birbirlerini katletme hususunun üzerinde ayrıca durmanın gerekli olmadığını düşündüm. Çünkü katil bildiğimiz bir mevzu, birbirlerini öldürmenin haram olduğu bilinen bir mevzu... Yine aynı şekilde haksız yere insanların yurtlarından çıkarılması da Allah'ın haram kıldığı bir mevzu. Ama istedim ki bakınız 83, 84, 85. ayeti celilelerde Allah... Subhanahu ve Teala ısrarla biz beni İsrail'den şöyle şöyle yapmaları hususunda söz aldık. Yani eten bizler de söyledik. Hatırlayın Kerim kardeşlerim. Ne dedik? Kulluk sözleşmesinden bahsediyor ayeti kerime. Yani kulluk sözleşmesine atılan imzanın ardında duruluyor mu? Durulmuyor mu? Biz 83, 84 ve 85. ayet hikayelerden bunu kendimizi azık olarak edinmeye çalışalım. Şimdi şöyle desek aslında yersiz olmaz aziz dostlar. Kulluk sözleşmesine başka bir ifadeyle ahde vefa. Biz Allah Subhanahu ve Taala ile Kulluk konusunda bir sözleşme imzaladık. Bunun içerisinde Allah'ın neyi istiyor ya da neyi istemiyor olması şu anda detay mevzu. Bakınız bir önceki ayette husna deyiniz. Anaya babaya itaat ediniz. 84'te birbirinizi öldürmeyiniz. Birbirinizi yurtlarınızdan tahriyip etmeyiniz. Vesaire vesaire. Allah Subhanahu ve teala muhtelif şeyler hususunda bizlerden söz istiyor. Daha doğrusu beni İsrail'den söz aldı. Ama biz kendimize mal ediyoruz bunu. Bugün biz bu dünyaya eğer ki Allah Subhanahu ve Taala'ya olan kulluk vazifemizi ihya etmek için gönderildiysek, ifa etmek için gönderildiysek bu ayeti kerime biz kendimize muhatap almak durumundayız. Çünkü Allah Subhanahu ve Taala ile biz bir sözleşme imzaladık. Şimdi bu hayat yaşadığımız اَلَّذ۪ي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَّكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا ayetinin muhatabı olarak hem dünya hayatında biz bu sınavı vermek için varız çünkü Allahu u Azimuşşan ölümü ve hayatı bunun için yarattığını söylüyor bu sözleşmeye altına imza attığımız bu sözleşmenin maddelerine ne kadar sadık kalacağız ne kadar kalmayacağımızın sınavını verdiğimiz yerin adresin adı bu hayat biz bu sözleşme maddelerinin detayından ziyade bu sözleşmeyi hatırlatalım birbirimize bunu nasihatleşelim çünkü bu sözleşmeyi hatırlatırsak maddeler seninle neyi istiyorsa Allah Subhanahu ve Taala senin cennete salimen varman için neyi emreddiyse zaten yapacaksın ama asıl olan nedir bu sözleşmeyi hatırlamak Allah'a verdiğimiz sözü hatırlamak. Çünkü cenneti kazanmanın yolu Allah'a verdiğimiz sözden ve onun emirlerine riayet etmekten geçmektedir. Onun için 84 ve 85. ayet-i kerimelerin içerisinden bize en büyük öğreti bu olsun. Yani kulluk ahdine vefa istiyoruz. Biz kulluk yapmaya geldik bu dünyaya. O ma halaqtu'l cinne ve'l insa illa Zariyat suresini belki benden çok defaatlerce duydunuz. Kulluk için geldiysek kullukta ahde vefa göstereceğiz. Allah subhanahu wa ve taala'nın veya Allah subhanahu wa ve taala'ya verdiğimiz sözün ardında duracağız. Boşa değil bu söz. Allah subhanahu wa taala bizim için neyi emrettiyse yerine getireceğiz. Neden de bizi nehyettiyse ondan sakınacağız. Bu ayetimizin en büyük öğretisi bu. Ama 83. ayeti kerimede ziyadesiyle üzerinde durduk. Hatta detaylandırdık. Onun için ben teorik kısmına daha çok girmeden bu ayet-i kerimelerde sözleşme ibaresinin üzerinden Allah'a verdiğimiz sözü hatırlatmak adına bir örnek paylaşmak istiyorum. Ki onu misafir edeceğiz. İnşallahı Rahman o bize Allah Azze ve Celle'ye ve Resulüne verilen sözün ardında nasıl durulması gerektiğini öğretecek bu akşam. Onu konuk olarak ağırlayacağız. Desem ki size Allah'a ve Resulüne verilen sözün ardında duruş sergileyen sahabelerden hangisini anlatayım? Ben inanıyorum ki şurada mevcut olan bütün kardeşlerimiz parmağını kaldırır ve her biri ayrı ayrı bir sahabe ismi zikreder. Küpesiz. Ama ben bugün birisini ağırlayacağım inşallah rahman. Onu misafir edeceğiz ve o anlatacak. Allah'a ve Resulüne verilen söze nasıl sadık kalınır? Kulluk sözleşmesinin gereği atılan imzanın ardından nasıl durulur? Bunu bu sahabe anlatacak inşallah. Sahabenin adı Ensardan Ebu Aqil radıyallahu an. Allah ondan razı olsun. Ebu Aqil Ensardan bu sahabe. Tabi direkt bu sözleşme mevzusuyla alakalı rivayete geçmeden önce size Ebu Akil'i kısaca tanıtmak istiyorum. Ben sahabeyi size tasvir edeyim ki siz bilin. Subhanallah böyle bir sahabeden böyle bir tavır beklenir deyin siz. Ben anlatayım siz yorumlayın. Ebu Akil hakkında ayet inmiştir Tevbe suresinde. Öyle bir sahabe. Bir gün Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam. Dedim ya asıl rivayete geçmeden önce bunu anlatmak istiyorum. Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam bir gün mescitte otururken ashabına dedi ki ashabım sadaka yapın. Yani sadakayı telkin etti ve tavsiye etti. Dedi ki haydin teşvik ediyorum sizi sadakaya. Subhanallah rivayetlere göre diyor ki mescitte hiçbir sahabe kalmadı. Şeriata bağlanmakta aceleci olmak böyle bir şey olsa gerek. Osar'u ila magfiratin min rabbikum ve cennetin ardhuha semawatil ard bu olsa gerek. Sadakaya teşvik etmiş bir tane sahabe yok mescitte. Niye? Allah'ın Resulü onların sadaka yapmasını istemiş. Herkes evine dağılmışlar ve gelmişler belli bir müddet sonra. Abdurrahman İbni Av mescidin ortasına böyle küçük dağcık gibi yığınla yığmış hurmaları. Ve detaya girmiyorum sahabeler gelmiş bırakmış. Gelmiş bırakmış ve gelmiş bırakmış. Hurmalar artık infak adına ne yapıldıysa mescid dolmuş taşımış subhanallah. Ama Ebu Akil radıyallahu an elinde şöyle hani bir ölçek deriz ya bir koçam doğru mu? Bir koçam ifadesi bizim Anadolu'nun tabiridir. Bir koçamla Allah'ın Resulüne gelmiş sallallahu aleyhi ve sellem cık cık. Abdurrahman İbn Avf yığmış dağlar kadar dedim ya Ama Ebu Akıl bir avuç hurmayla gelmiş Ya Resulallah Dün Yevmiye'ye gitmiştim Bir gün boyunca Sadece bu ölçek hacminde iki tanesi için çalıştım Vallahi birisini ahlime bıraktım Birisini sana getirdim. Abdurrahman gibi değil belki ama bunu da onun yanına koyabilir miyim ya Resulallah? Dedi ki tabii ki. Ama münafıklar durmadı tabii. Dedi ki Ebu Akil, Ebu Akil, çok verenlerin arasında ismim not edilsin diye verdi. Subhanallah. Nifak. Değil mi? Adı üstünde. Yok yok dedi. Yani Ebu Akil'in vereceği ancak bu kadar da onun için böyle verdi vesaire vesaire. Daha münafığın sözü ağzından tamamlanmadan. Allah Ebu Akil'i mahcup etmedi vallahi. Tevbe suresi 79'u indirdi Allah. Onlar, onlar ellerinde azıcık da olsa, vermeye güçleri olmadığı halde, ellerinde var olanı veriyor ya, Allah Allah, Onları takdir ettiği ama konuşanları maskara edecek. Tevbe suresi. İşte Ebu Akil hakkında ayet inen bir sahabe. Ölçek hurma subhanallah bir çocuğuyla ailesiyle otursa yer ya. Ama marifet çokken azıcık değil belki azıken onun yarısını infak etmekte. Ve Ebu Akil bize bunu öğretti bugün. Ama esas Ebu Akil'in rivayetine gelelim. Böyle bir sahabe Ensardan Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Gözlerini her zaman aradığı bir sahabe Çünkü Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a Dikkat edin buraya Ayetle alakalı hususa geliyorum Diyor ki Ebu Akil öyle bir sahabeydi ki Allah'a ve Resulüne verdiği Söze durmak için azami gayret gösteriyordu Çünkü o sahabe söz vermişti Kanının son damlasına kadar Eşini, ehlini, çoluğunu, çocuğunu, malını, mülkünü koruduğu gibi Allah'ın Resulünü koruyacağına Allah'a yemin etti. Söz verdi bu sahabe. Çoğu ensar öyle yapmadı mı? Muhacir öyle yapmadı mı? Sahabeler Allah'ın Resulüne beyat verirken bunu söylemediler mi? Ehlimizi nasıl koruyorsak koruyacağız. Bize karşılığında ne var ya Resulallah? Cennet. İşte Abu Akil günlerden Yemame devir, Abu Bekir radıyallahu anh devir. Tabi Musaylamatul Kezzab çok büyükçe bir ordu hazırlar. Ve Allah'ın Resulü vesselamın vefatından sonra Ebu Bekir radıyallahu anh da büyük bir ordu hazırlar. Müslümanların çok kayıp verdiği bir savaştır Yemame günü neyse bizi ilgilendiren hususa gelelim inşallah yemame savaşı cenk başlar başlamaz daha savaşın başlarında Ebu Aqil sol cihetinden bir ok isabet alır şuradan tam tabakat rivayet ediyor bunu subhanallah diyor ki daha Ebu Aqil cengin başında yaralandı ama o yara onu o kadar yıprattı ki Ebu Aqil biz yerde bulduk ve yaralıların böyle tedavi edildiği ve orada korunduğu çadıra götürdük Ebu Akil'i. Ravi anlatıyor. Diyor ki hani bir insan vardır da üzerine öldü diye örtü çekilir ya. Artık vefat etmiştir. Artık Rahman'a kavuşmuştur o kimse. Ebu Akil'in sadece nabzı atıyordu. Biz de dedik ki Subhanallah biz zaten cenk meydanındayken Ebu Akil bizim dönüşümüze Hakkın rahmetine kavuşacaktır. Tabir yerindeyse sakaratul mavut. Yani artık ölmek üzere Ebu Akil. Ravi diyor ki biz dağılmıştık. Yemame'de ensar bir tarafta, muhacir bir tarafta. Artık safları tedvin edemiyorduk. Düzenleyemiyorduk. Müslümanlar kaçtıkça kaçıyordu. Hatta hatırlarsanız 70 tane Huffaz'ı şehit verdik hafızı, işte Yemen'e verdik biz 70 tane şehidi. Tam böyle bir noktada Müslümanların böyle bölük pörçük olduğu bir noktada Ma'in ibn Adi radıyallahu anh Ansardan bir taşın üstüne çıkıyor ve nida etmeye başlıyor. İttakullah ya Ansar, İttakullah ya Ansar. Ey ensar topluluğu Allah'tan korkun, saflarınızı düzeltin ve ensardan olan benim yanıma gelsin. Ensar olduğunu duyan ve işiten, nidamın kendisine ulaştığı her ensarlı saf tutsun. Vallahi Huneyn'deki gibi, Uhud'daki gibi, Bedir'deki gibi İslam'ı izzetlendirmek için ittakullaha ya ensar, gelin ey ensar nidasını etti İbn Adi tamam subhanallah kim ayaklansa iyi Ebu Akil sol cihetine bağlamış kılıcının üzerine dayanak yaparaktan ayağa kalkmış Ebu Akil ben ensara seslenen birisini mi duydum yanlış mı işitiyorum çadırdan çıkıyor Ebu Akil birisi diyor ki ya Ebu Akil sen diyor o cenke varana kadar belki öleceksin. Diyor ki galiba sen duymadın. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi seven. Ensarlar buraya koşsun duydum. Vallahi ben oraya gideceğim. Diyor ki ya mübarek. Oraya varana kadar belki ömrün yetmeyecek. Böyle kılıcına yaslana yaslana gidiyor Abu Akil. Diyor ki sen yaralısın. Bu diyor hitap seni bağlamaz. Dikkat edin. Diyor ki vallahi yanılıyorsun. Benim yaralı olmam Ensar olmama vallahi mani değildir. Vallahi diyor Kıdım kıdım sürünerek de gitsem Ensarın nidasında saf tutacağım. Allah'a bak var. Çünkü diyor biz Kanımızın son damlasına kadar İslam'ın şerefi için savaşacağımıza Allah'a ve Resulüne söz verdik. Allahu akbar. Bundan sonrasını Abdullah İbni Omar anlatsın. Tabakatta geçiyor yine. Abdullah İbni Omar'dır bunun ravisi. Diyor ki Ebu Akil'in o halinden çok etkilenmiştik. Herkes ama herkes Ebu Akil'in akıbetini merak ediyordu. Şehitlerin arasında gezerken Abu Akil'i gördüm, vardım, dedim ki, ey Mücühit, duyuyor musun beni? Diyor ki, Abu Akil gözünü açtı, sadece şunu sordu: Musailamatul Kızab mı muzaffer? İslam mı muzaffer? Diyor ki, sana müjdeler olsun, biz galip geldik. Diyor ki, Ravi Abdullah ibn Umar. Diyor ki, vallahi kalkmayan parmağını göğe doğru yükseltti hem şehadet parmağına bakıyor hem de şunu söylüyordu elhamdülillahi rabbil alemin elhamdülillahi rabbil alemin. diyor ki ondan sonra diyor Ebu Akil şehit oldu alın size söz alın size söze sadakat ve ahde vefa Allah emretmiş Allah'a ve Resulüne kulluğun bir parçası gereği herhangi bir hususta söz vermişler. Detayı çok mu önemli? Vallahi değil. Bu namaz olabilir, zekat olabilir, abdest olabilir, infak olabilir. Siz çoğaltın aziz dostlar. Ama mesela ne? Ahde, vefa göstermek. Allah bize bu akıl gibi anlayışlar ikram bulursun dostlar. İşte bir tarafta Beni İsrail'in üzerinden böyle bir olumsuz tablo ve böyle sahabelerden olumlu bir tablo. Rabbim bize hayırları görmeyi ve ibret almayı nasip etsin. 85. ayeti kerimenin içerisinde bizleri ilgilendiren bir hususu daha sizlerle paylaşmak istiyorum. Az önce metinsel olarak okuduğum ibarede ayeti kerimenin içerisinde şuna. Mutlaka şahit olduğunuz, duydunuz. Efe tu'minuna bi ba'dil kitabi ve tekfuruna bi ba'd. Siz kitabın yani Allah azza ve celle'nin size emrettiklerinin başka bir ifadeyle bazılarına inanır ve bazılarını inkar mı edersiniz? Yani bazılarını alır ve bazılarında işinize gelmediğinden dolayı ekarte mi edersiniz? Allah soruyor. Değil mi? Soru şeklinde gelen ayet-i kerimede اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ bir بِبَعْضِ Halas. Bazılarını alır ve bazılarını işinize gelmediğinden dolayı inkar mı edersiniz? Dışlar mısınız? diye ayet-i kerime devam ediyor. Şimdi bu ayet-i kerimeyi ben şu ayet-i kerimeyle birlikte paralel bir şekilde incelemek istiyorum. Araf suresinde eğer hafızam beni yanıtmıyorsa, Sübhanahu ve Teala şöyle buyuruyor. Bade auzu billah. E lahu'l ve'l emru tebarakallahu rabb'il alamin. Dikkat edin diyor Allah Subhanahu ve Teala. Dikkat edin. Hiç şüphesiz yaratmak da Allah'a mahsustur. Yönetmek de Allah'a mahsustur. Şimdi biz e fe tu'minuna bi ba'd'il kitab ila bu ayeti bu bu ayetle harmonize ederek anlamak durumundayız şimdi beni İsrail'in üzerinden öğretiyor bize Allah bunu Yahudilerin üzerinden öğretiyor Allah Azza ve Celle bu ayeti bize azıklar sunuyor Subhanahu ve Teala diyor ki bakın onlar işlerine geleni aldılar işlerine gelmeyenleri ise terk ettiler balık yasağı işlerine gelmedi terk ettiler ama işlerine gelen herhangi bir hususu da yerine getirdiler Dikkat edin böyle yapanların akıbeti ukbada husrandır diyor Allah. Ne kadar büyük bir tehlike. Allah hepimizi muhafaza etsin. Yani ayeti kerimeleri Allah'ın emirlerini Allah subhanahu ve bize yönelik buyruklarını işimize geleni alacağız. işimize gelmeyeni terk edeceğiz. Bunun akıbeti sonu hüsrandır. Ziyade-i kelama gerek var mı? Vallahi yok. Bunun Türkçesi şu. Bu ayeti kerimeyi belki böyle akademik varyantta konuşmak, çok söyleşide bulunmak mümkün. Ama ben buraya Türkçe bir ibare yerleştirdim. Bu ayeti kerimeye kendim maal verdim. Benim tabirimle ve tarzımla bir maal verdim ve dedim ki bu ayeti kerimenin Türkçesi şu. Allah bazı yerlerde var. Bazı yerlerde yok. Bazı yerlerde Allah'ın sözü geçer, bazı yerlerde Allah'ın esamesi dahi okunmaz. Allah muhafaza. Böyle bir durumda ve böyle bir gündemde şu anda da yaşıyoruz. Doğru mu? Mescidlere hapsedilmiş, namazına müdahale hakkını verdiği Allah'a kamuda müdahale etki hakkı vermiyoruz. Böyle bir Allah tasavvur ediyoruz. Subhanallah. İşimize geldiği gibi Allah azza ve celle ediyoruz ki buralara tamam. Amenna. Buraları sen düzenleyebilirsin. Buralarda senin sözün geçer ama şuraya hiç müdahale etme. Burada efara ait menittagadha ilahahu hawaa. Havasını ilah edineni görmedin mi diyor Allah? Burada diyor ilah benim havamdır. Subhanallah. Vallahi çok tehlikeli. Ama dedim ya benim tabirimle verdiğim meal'i tekrar söylüyorum. Allah azza ve celle istediğin yerlerde var, istemediğin yerlerde ise Allah'a söz hakkı yok. Bu ayeti kerimenin Türkçesi bu. Böyle anlaşılır bu ayeti kerime. Canlı bir anlık tut paylaşmak istiyorum. Kendim bizzat yaşadım. Yani Allah azza ve celle'nin Allah'ın varlığına iman eden ediyor. Birliğine iman ediyor yaratıcı olduğuna iman ediyor her şeyi çekip çevirenin Allah olduğuna iman ediyor her şeye gücü yetenin ve tek ilahın Allah olduğuna iman ediyor ama gündelik hayatına müdahale etme hakkını Allah'a vermiyor subhanallah bununla ilgili güzel kendini yaşadığım canlı bir anekdotu paylaşmak istiyorum İnşallah örnek moda mod uygun olur da benim meramımda anlaşılır aziz dostlar bir gün tabi Hollanda'da ikame ettiğim dönemlerde Türkiye'ye çok yolculuk yapıyorduk ve uçak seferleri yapıyorduk. Bir gün yine böyle bir uçak seferinde bilmiyorum uçak yolculuğu yapıp da çok ciddi bir hava boşluğu ve türbülansa gireniniz oldu mu ama tabi ufak türbülansları ve hava boşluğunu normalde hissetmez insan. Panik de yapmaz. Ama subhanallah... Ben uçaktan korkmam ama o gün korkmuştum ilk defa. Öyle bir türbülansa girdi ki uçakta normalde oksijen maskeleri kolay kolay açılmaz. Kaptan anons yapmaz. Ama subhanallah bir türbülansa girdi. Anında o stresi çünkü uçağın seyri de değişti. Uzatmıyorum. Tabii hepimizde bir panik. Buraya bir virgül atın. Öncesinde o dönem sigara ve alkol uçakta yasak değildi. Bilmiyorum alkol yasak mı değil mi şu andaki durumun ama... Arkamda ve yanımdaki koltukta oturan vatandaşlarda... Birisi bitiyor birisini sipariş ediyorlar. Subhanallah, le kaddarallah. İçki üstüne içki. içki üstüne içki. Yani 3 saat yolculukta neredeyse dakika başına... Allah'ın haram kıldığı işle meşgul oluyorlardı. Rahatsızlık. Rahatsız da oluyordum ama yapacak bir şey yok. Uçak türbülansa bir girince... Yani artık uçağın uçma şekli, şemali değişti, oksijen maskeleri indi. Kaptan diyor ki toparlamaya çalışacağız vaziyeti. Ben tabii elimi ayağımı birleştirdim. Artık yani hakikaten ölümü düşünmeye başladım ve bildiğim duaları okumaya başladım. Çünkü ölümü hissettim. O anda az önce Allah azza ve celle ne kadar acıya. Allah azza ve celle'yi devre dışı bırakan. Senin sözün benim masamda geçmez ey Allah. Böyle bir tutum içerisinde olan insanlar Allah'ım vallahi bu uçağı kurtarırsan sen kurtarırsın. Şu uçağın burnunu bir düzelt Allah'ım. Vallahi biz inanıyoruz ki senin buna da gücün yeter. Biz sana iman ediyoruz. Vallahi bu uçağı senden başka da kudretli kurtaracak kimse yok Allah'ım. Böyle dualar subhanallah uçağın her tarafından böyle dua yükseliyor. Şöyle bir baktım az önce Allah azze ve celle onun masasında esamesi yoktu. Neyse Allah bize takdir etti. Biz hayatta kaldık. Uçağı düzeltti. Kaptan tekrar konuştu. İşte yolculuğumuz normal seyrinde devam ediyor dedi. Dedi ki hostes bir içki alabilir miyim? Dedim ki subhanallah. Allah azza ve Celle ne çabuk unutuluyor. Efe tu'minune bi'badil kitabi ve bi bi'bad. Vallahi bu ayeti ben bu yaşadığım olayla anladım. Az önce senin kudretine iman ettiğin Allah'ın... Senin masana müdahale etme hakkı yok mu ya? Allah seninle bunun hesabını sormayacak mı? Vallahi soracak. İşte bu ayeti kerimeyi... Ben bu yaşadığım canlı anekdotun üzerinden daha iyi anladım. Allah Azza ve Celle'ye... Hayatın istediğin alanında söz hakkı veriyorsun. Ona tabir yerindeyse muhtaç olduğun zaman Allah vardır diyorsun ama kamu hayatında yahut da istemediğin alanlarda Allah Subhanahu ve Taala'ya söz hakkı vermiyorsun. Kısacası tablo şu. Günümüzde ben bunu şöyle ifade ediyorum. Laiklik de bunun aslında çok e, bir farklı versiyonu değil. Laikliği de tarif ettiğimiz zaman öyle değil mi Allah Subhanahu ve Taala'nın dinin hayata karışma hakkının elinden alınması değil midir? Ferdin kendi ibadetlerini Müsterih bir şekilde, istediği bir şekilde yapabilme hakkını verirken dışarıdaki hayata, kamudaki hayata Allah Azza ve Celle'nin söz hakkı verilmediği bir sistemin diğer bir adı değil midir laiklik Evet, işte bu ayet bize bunu hatırlatıyor. Yaşadığımız şu vakayı hatırlatıyor ve ben camilerde sözü geçen Allah'ın sokaklarda, meydanlarda geçmediğini Türkiye'den pratik örneklerle sizlerle paylaşmak istiyorum akıllarda kalıcı olsun diye inşallahümanirrahim. Şimdi şu haldeyiz. Allah azza ve celle'nin hükmünü, istediğin hükmünü alıyorsun, istemediğini de terk ediyorsun. Allah razı gelir mi ya? El yevme akmantu lekum dinakum ve atmamtu aleikum ni'meti ve raditu Maide suresinde. Allah ancak ikmal eddi dinin Hayatta ikame edilmesinden razı gelir. İstediğini al, istemediğini alma. Allah böyle bir din anlayışından Allah'a kasem ederim ki razı gelmez. Onun için bize susmak yakışmaz, yaraşmaz. Eğer ki bugün yaşadığımız şu hayatta Allah'ın mülkünde Allah'ın sözü geçmiyorsa bize vallahi rahat uyku yok. Terk edin uykuyu, terk edelim uykularımızı. Çünkü Allah'ın razı olduğu din bugün hayatta esamesi dahi okunmuyor. Camilere hapsedilmiş bir Allah asla ve kat'a böyle bir anlayıştan ve dinden razı gelmez. Efe tu'minune bi ba'dil kitab kasıt da budur. Canlandıralım. Hep birlikte Türkiye'nin şöyle üzerinden bir seyir o alem yapalım. Birkaç tane bilgiyi paylaşacağım sizinle inşallah. Yani Allah'ın bazı alanlarda geçerli olup da bazı alanlarda Allah'a söz hakkının verilmediğini anlatmak adına. Daha önce Türkiye'de fuhuş yapan, özür dileyerek söylüyorum, fuhuş yapan fahişelerin rakamını vermiştim size. Değil mi bir derste? Bugün ise, bakınız, çok ilginç ya. Sizlerden istirhamın bu linki, yani bu birbirlerini anlamaya yaran bu mevzuları siz birleştirin. Yani Allah Azza ve Celle'ye razı etmek için geldiğimiz şu dünyada bazı alanlarda Allah'a söz hakkı vermiyor olmamızın böyle bir hüsranlığını akıbetini siz düşünün. Yani öyle bir Allah ki bizi yaratmış. Şah damarımızdan daha yakın. Bizi bizden daha iyi biliyor. Öyle değil mi? وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْفِسُ ve biz O'na damar atardamar kadar yakınız. Şahdamarından daha yakınız. İnsanı biz yarattık, en iyi en iyi, iyi biz biliriz diyor Allah. Ama sen Allah'ın söz hakkı vermiyorsun. Buyurun. Türkiye'de kaç tane il var? 82. Türkiye'nin Türkiye Cumhuriyeti devletinin hükümetinin takip ettiği denetlediği resmi rakamlara göre Türkiye'de 56 ilde fuhuş yuvası var. Bu resmi yani devletin gidip de vergi tahsil ettiği yeri söylüyorum. Mutlaka her ilde böyle devletin haberi olmadan yapılan mutlaka böyle fuhuş yuvaları vardır. Şüphesiz. Ama devletin denetlediği subhanallah Bizzat bu devletin denetlediği ve üzerinden vergi tahsil ettiği fuhuş yuvası Türkiye'de 56 ilde mevcut. O zaman ben de şu ayeti okurum. La taqrabu'z-zina innehu kana fahişetenv ve sa'esebila. Nereye koyacağız bu ayeti? Bu ayeti "Aqimussalata ve atu'z-zaka" namazınızı verin, zekatınızı verin diyen Allah bu ayetin söz sahibi değil mi? Aynı Allah değil mi? Bu ayet aynı söyleyen Allah'sa bu ayeti de söyleyen Allah değil mi? Kulların hayatını tanzim etmek için o aqimussala ve atizzekah bu risaletin bir parçasıysa kulluğun bir parçasıysa la takkarabu zina innehu kana fahishatun ve sa'a bu Allah Azze ve Celle'nin ayeti değil mi? Ha? Dua mı bu? Yapıp da geçelim. Ya Allah sevap kazanmak için ya işte bizlere hediyesi mi diyeceğiz? Bu bizim kulluğumuza ait bir hitap değil mi? Bunu hayatımızda ikame etmediğimiz zaman, bu ayeti kerimeyle hal olmadığımız zaman Allah yevmel kıyamede bizi bundan hesaba çekmeyecek mi? Vallahi çekecek. Buyurun. Bazı yerlerde Allah'ın sözü geçerken, bazı yerlerde sözü geçmeyen bir Allah. Bugün başka bir örnek. Türkiye'nin nüfusu kaç? 80 küsür milyon değil mi? 75 ile 80 arasında. Faizli kredi kartının adeti Türkiye'de kaç biliyor musunuz? 56,5 milyon. Bin demedim ha. Yani lisanda falan bulunmadım. 56,5 milyon kredi kartı. Faizli tüketim yapıyor. Peki ben yine bir ayet okurum. Bakara suresinden. Ve ahallallahu'l bey'e ve riba ayetini okurum. Allah size alışverişi helal. Faizi haram kıldı. Peki... Az önceki cümlelerin aynısını tekrar etmeme gerek yok değil mi kıymetli dostlar? Bu ayetin muhatabı yine bizler değil miyiz? Namaz ayetinin muhatabı olan bizler, faiz ayetinin muhatabı değil miyiz? Allah aşkına siz söyleyin. Vallahi muhatabıyız. Allah bizi bundan da hesaba çekecek. Niye bu alanda Allah'ın sözü geçmiyor? Başka bir örnek. Daha önce verdiğim bir örnek ama... İstedim ki hatırlatayım. Türkiye'de bir yılda kaç litre içki tüketiliyor? 1 milyar litreden fazla. Allah'a ekber. Peki ben yine bir ayet okurum. İnnemel hamru vel meysir vel ansabu vel azlam ridsun min amel eşşeytan. Fectenibuhu ila akhir Fal oklarını Öyle değil mi? Kumarı, içkiyi Allah subhanahu ve teala haram kıldı bize. Ve bundan uzak durun diyor Allah subhanehu ve teala. Biz bu ayetin muhatabı değil miyiz? Vallahi bu ayetin muhatabıyız. Onun için bu ayeti kerimeyi اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْدِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْدِ Ayetini bu minvalde anlamak lazım. Allah'ın mülkünde Allah'ın mülkünde Allah azza ve celle'ye söz hakkı vermek lazım. Hangi alanda? Her alanda. Mescitte olduğu gibi dışarıdaki kamu alanında da sözü geçen Allah olacak. Yoksa akibet hüsran olur. Allah subhanahu wa taala bizi bu halden muhafaza buyursun. 86. ayeti kerimele devam edelim. Muhterem hazirun. Allah subhanahu wa taala şöyle buyuruyor. Ba'da euzu billah Ulaike'llezinehteravulhayate'dunyabelahire <gülüyor> felehyakhaffafuanhumulazabwelahumyunsarun Onlar ahireti verdiler neyi aldılar karşılığında dünyayı aldılar Ve onların yardımcısı yoktur diyor Allah Subhanahu ve Taala ahirette Allahu akbar. Düşünün Allah Subhanahu ve Taala dünyanın karşılığında ahiretini satanlara yardımcı olmayacak onların sonu akıbeti hayırlı değildir diyor Allah yardımcıları yoktur diyor Allah Subhanahu ve teala tehdide bakın ne yaparsak ahiretin karşılığında dünyayı alacak olursak eğer bu ayeti daha iyi anlayabilmek için size bu bir yaşanmış ve bu yaşanmışlığın ardından da atasözü olarak Arapların lügatına yer bulmuş bir hadiseyi paylaşmak istiyorum. Ki değer meselesi anlaşılsın. Bu ayeti kerimede Allah subhanahu ve taala tabir yerinde ise 3-5 kuruşluk değeri olmayan dünya için ukbağınızı satmayın diyor Allah. Doğru mu aziz dostlar? Şimdi şöyle bir atasözü var. Diyor ki اَهْوَنُ min قُعَيْسٍ ala عَمَّتِهِ Hikayesi şu. Tercümesi şu aslında. قُعَيْسِ diye bir genç var. Ondan daha değersiz demektir. Halasının nazarında. Bu bir deyimdir, bu bir tabirdir. Değersiz kıldığın şeyleri söylemek için Buna teşbih edilir. darbı meseldir. Yani bir şeyi sizin nazarınızda değersizse Kuais'dan daha mı değersiz ya? Tabir yerindeyse böyledir. Ama Kuais'ız nasıl değersiz olmuş anlatayım. Bunun bir hikayesi var. Halasına gider Kuais diye bir genç. Kapısını çalar bir kış günü. Halasına sığınmak ister. Ama Kuais'ın bir köpeği vardır affedersiniz. Bir de köpeği vardır yanında. Kapısını çalar halasının. Geldiğini söyler. Titrer, üşür. Hava soğuktur. İçeriye girmek ister halası der ki. İki kişiye yetecek yer yoktur evde. Gel kuaysın köpeği der. Köpeği içeri alır. Ve kuaysı kapıda terk eder. Ve kuays soğuktan donarak ölmüştür. Ve halasının nazarında kuaysın değersizliğini ifade etmek adına kuayistan daha değersiz ibaresi deyim haline gelmiştir ve Araplar bunu her daim kullanırlar. Biz de bugün bir şeyi değersiz kıldığımız zaman nazarımızda değeri olmadığını ifade edeceğimizde Kuayistan daha mı değersiz? Evet. Geliyorum ayete. Diyorum ki dünya bizim nazarımızda çok mu değersiz? Evet. Aynen böyle. Ahiretle kıyasladığımız vakit dünyanın değeri bizim nazarımızda aynı. Bir düşünün ya. Halasının kapısını çalmış. içeriye adam yetmez. Alamam içeriye diyor. Bir tercih yapıyor. Kuays'ın köpeğini alıyor. ayısı dışarıda bırakıyor. Değersiz olan kim? Peki soru size geliyor aziz dostlar Dünya ve Ukba Kapımızı çalmış Biz bunların ikisiyle imtihan olunacağız Çalmışlar kapımızı Birisi dünya birisi Ukba Birisi bu dünya birisi ahiret Biz hangisini içeri alacağız Ahireti dersiz olduğu için neyi dışarıda bırakacağız Dünyayı dışarıda bırak. Bu kadar basit. Bu ayetin bize öğretisi bu olsun olmaz mı? Bize en büyük azı bu olsun. Bizim imtihan dünyasındaki tercihimize göre hangisinin değerli olduğunu belirleyeceğiz. Eğer ki biz vallahi ukbayı eğer dışarıda bırakırsak vallahi ayetin muhatabı oluruz. Allah bize hafazan Allah yevmül kıyamete yardım etmez. Onun için içeriye aldığımız dünya değil de ahiret olsun. Tabi bununla alakalı çok şeyler söylemek mümkün olmakla birlikte işin özü şu aziz dostlar. Bu ayeti kerime bize bunu öğretiyor. Neyi öğretiyor? Birkaç menfaat karşılığında ahireti satmayacağız. Değerli olan Ahiret olacak. <gülüyor> Ahiret senin için daha hayırlıdır diyor Allah. Öyle değil mi? Evveldir. O daha aladır. Tercih edilmesi gereken odur. Aynı iki tane tercihin arasında bir tercih meselesinde olduğu gibi. Dışarıda bıraktığın dünya olursa, amenna dışarıda bıraktığın ukban olursa vallahi gir ağla çık ağla çünkü sana yawmel kiyamede yardımcı yoktur ve lel ahiretu lek min minel ulekh ahiret daha hayırlı onun için birkaç menfaat karşılığında dünyalık menfaat karşılığında ahireti satmayacağız dünyanın kölesi hiç mi hiç olmayacağız Bakınız, belki hepinizin bildiği, daha önce internet ortamında rast geldiğiniz bir hikaye ama belki bileniniz vardır, bilmeyeniniz vardır. Bu düşünceden hareketle paylaşmak istedim. Dünyanın az bir meta karşılığında satılmayacağını ve hep ahiret merkezli düşünmemiz gerektiğini anlatan güzel bir örnek. Belki okudunuz, belki duydunuz. İngiltere'de ceryan ediyor bu olay. Londra'da. Bir otobüs şoförü ve bir imam. Bu ikisinin arasında ceryan ediyor olay. Yeni bir imam atanır. Ve mescide camisine gidip gelmek için bir güzergah kullanır. Otobüs güzergahı. Ve bu güzergahta genelde de aynı şoföre denk gelir. Ve öyledir de zaten. Ama bizim şoför İmamın yeni atanan imam olduğunu öğrenir. Ve bir gün bilet aldığında bunun parasını kestiğinde imama 20 kuruş fazla verir. Dikkat edin. İmam oturur. Parasını sayar, 20 kuruş fazladır. Der ki 20 kuruş ya. Bir şey olmaz. Küçücük şeyden bir şey olmaz. Olmaz. Ne olacak? versem sakız almaz o paraya alamaz çok değersiz mi yirmi kuruş değersiz az bir meta mı az bir meta hiçbir değeri yok yirmi kuruş ama en nihayetinde inmezden evvel bizim imam kanaatini değiştirir şoföre varır der ki kardeşim yirmi kuruş fazla vermişsiniz sanırım buyurun der ki siz yeni imamsınız değil mi evet ben sizi diyor takip ediyorum hatta bir gün arkanızda namaz kıldım ve sizin yeni imam olduğunuzu öğrendim. Sizin dünya ve ukba terazinizi ölçmek için 20 kuruşu özellikle fazla verdim. Allah Allah. Dünya ve ahiret terazinizi tespit edebilmek için 20 kuruş fazla verdim. Merak ettim ne yapacaksınız. Diyor ki indim otobüsten ilk bulduğum yapışabileceğim şeye yapıştım çünkü ayaklarımı hissetmiyordum. Dedim ki Allah'ım az daha 20 kuruşa senin dinini ve ukbamı satıyordum. Beni bu halden muhafaza buyurdun sana hamdolsun. 20 kuruş. Vallahi <gülüyor> vel-âhiretu Ahiret daha hayırlı. 20 kuruş. Bir değeri var mı? Vallahi yok. Ama diyor ki azgalaya Rabbi. Vallahi azgala 20 kuruş uğruna hem dinimi hem de ahiretimi satacaktım. Evet. Dünya ve ahiret dengesine ve terazisine böyle bakmak lazım. Dışarıda neyi koyacağız? İçeriye bağrımıza neyi basacağız? Bunun hesabını iyi yapmak lazım. Bitiriyorum. Bu ayeti kerimeyi daha iyi anlatacağına inandığım çok çok da müstefit bulduğum kendi nazarında faydalı bulduğum bir örnek. Dünya ve ukba tercih meselesi Allah bize bırakmış. Doğru mu dostlar? Ve bunun neticesinde cennet ya da cehennem. Böyle bir terazi ve böyle bir durumda tercihin nasıl olması gerektiğini bize iki tane büyük sahabe anlatacak. İkisi bize misafir olacak. Yaşanan hadiseyi onlar anlatacak. Misafir olan kahramanımızın bir tanesi Osman Osman radıyallahu an. Bir diğeri ise Ebu Zer el-Gıfari radıyallahu an. Allah desem ki burada sizlere muhterem hazirun bana Ebu Zalrel gıfariyi tanımlayın ne dersiniz züht yani zenginliğe hiç tamah etmemiş koskoca gıfari kabilesinin reisi İslam'dan sonra zenginliğe hiç tevassül etmemiş öyle bir sahabe muhteşem bir sahabe dünya metasına asla değer vermemiş bu iki tane teraziyi, tercihini hep Ukba'dan yana kullanmış Abu Zaral Gıfari. Vallahi bakınız siyer kitaplarına, bakınız tabakata, okuyun Abu Zaral Gıfari'yi, dünyayı hiç sevmemiştir. Allah ondan razı olsun. Osman radıyallahu anh kölesiyle bir gün sokakta gezerken, Zer Zerel Gıfari ağacın altında böyle istirahat ediyorken görür ve Osman radıyallahu anh biliyor ki Ebu Zerel Gıfari'nin paraya ihtiyacı var İmamdır o sorunludur bilir kimin neye ihtiyacı olduğunu kölesine der ki lütfen istirham ediyorum dikkat edin aziz dostlar kölesine bir kese altın verir der ki şu ağacın altında yatan Abu Zeri gördün mü gördüm Senden ricam ve artık kölesine nasıl diyorsa nasıl hitap ediyorsa diyor ki sen bu kese altını Abu Zar el Gıfari'ye vereceksin. Onun bunu kabul etmesini sağlayacaksın. Çünkü onun buna ihtiyacı var. Olur mu? Olur. Diyor ki ama ben Abu Zari yıllardır tanırım yıllardır. Abu Zar el Gıfari dünyaya meyletmedi ki senin elindeki keseye meyletsin. Almayacaktır. Bunu bil. Ama sana bir kolaylık sağlıyorum. Diyor ki bunu artık yapacak olan sensin. Senin gayretine bağlı. Eğer ki Ebu al ghifarinin bu keseyi almasını sağla seni azat edeceğim. Artık benim kölem olmayacaksın. Allahu Akbar. Tabi bizim köle. Ayakları yere basmıyor. Diyor ki bu keseyi ben nasıl olsa ona veririm. Azat olacak. Artık köle olmayacak. Artık sözü geçen olacak. Gitmiş Ebu Zar al yanında uyuyan adamı uyandırmış. Demiş ki kalk. Ebu Zar. Sana bir kese altın vermek istiyorum. Ebu Zar al demiş ki ben senin paranı almam. Alacaksın almayacaksın. Rivayet çok uzun alacaksın almayacaksın diyor ki bu ya al işte daha rahat yaşarsın vesaire. Yani köle o parayı almasını sağlamak için elindeki bütün imkanları azami derecede sarf etmiş. Ama yok. Abu Zaral gıfari almamış. En sonunda söylemek durumunda kalmış. Demiş ki ya Abader. Vallahi sen eğer bu kese altını alırsan ben artık özgürlüğüme kavuşacağım. Allah rızası için yardım et. Ne dese iyi Ebu al-Gıfari? Diyor ki ondan sonra köle. Ebu Zar, sen İslam'ı bilen birisisin. Bak tekrar ediyorum. Bunu alman şartıyla ben artık özgürlüğüme kavuşacağım. İstemez misin ben özgür bir Müslüman olayım? İstemez misin? Diyor ki Ebu Zar gıfari Vallahi isterim. Vallahi ve billahi senin özgür birisi olmanı tabii ki isterim ama ben onu alırsam eğer Sen özgür olacaksın ben ise dünyanın kölesi olacağım Sen bunu ister misin? Sen söyle eğer ben senin özgürlüğüne kavuşman için bu kese altına alırsam Doğru sen özgür olacaksın ama sen ister misin ki ben bu dünyanın kölesi olayım istemem öyleyse diyor var git yoluna ben bana ahiretimi unutturacak bir metayı bu dünyada asla benimsemem tabi köle hazreti osmanın yanına elindeki kese altında geri döner dünyanın tercihi ve ahiret tercihi böyle bir şey aziz dostlar muhteşem bir söz yazın bir yere istirham ediyorum aklımızın hafzalamızın bir yerine yazalım girerken söyleyelim çıkarken söyleyelim diyelim ki peki seni aldığım takdirde benim ben bu dünyanın kölesi olacaksam benim bu meta ile işim olmaz Allah bizlere böyle anlayış ikram etsin aziz dostlar Allah Subhanahu ve teala bizlere ayeti kerimelerini hakkıyla anlayabilmeyi nasip etsin Rabbim Subhanahu ve teala taksiratlarımızı af ve meğfiret eylesin. Bizleri razı ve memnun olduğu kulların zumresine ilhak eylesin. İnşallahı rahmen. Sanıyorum bir duyurumuz var aziz dostlar. Yarın inşallahı rahmen birçoğunuzun malum olduğu bir meseleden ötürü Yargıtay'da bir basın açıklamamız ve tabir yerindeyse bir buluşmamız olacak. Biz bu tahrire yönelik bir yargı zulmü söz konusu malum olduğu üzere ve böyle bir kampanyanın adımı olarak yarın Yargıtay'da bir basın açıklaması düzenlenecek inşallah. Oraya yürüyüş eşliğinde gidilecek. Onun için duyuruda şu not var. Yarın bu ameli hatırlatılmam istenildi ve inşallah saat 1'de dergide buluşulacak ve ondan sonra hep birlikte hareket edilecek. Allah Subhanahu ve Teala bizleri muvaffak kılsın. Rabbim cümlenizden razı olsun. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alemin. ve selamü aleyküm ve rahmetullah ve berekatüh.